Sizin mağdur. Allahu ekme şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina. amâlinâ. Mey yehdihillahu fe ve mey yudlil fe Neş'adu en la ilahe illallah ve ahdahu la neş'adu enne Muhammeden Abdülhu ve Rasulü'nün. 54. soruya varmıştık değil mi? Okuyun ağabey de inşâAllah. 52'de mi kaldık 52. sizce? Tamam. Bir önceki soruda. da 53'de. Kur'an'da Esma-ül geçtiği buyrukların örnekleri nelerdir? Şimdi biliyorsunuz şer'i istidlal de, e, yöntemimiz ne? Önce Kur'an'dan deliller ardından sünnetten deliller. Çünkü edillahi bu iki esasdan oluşuyor. Tab bundan çıkarılan birçok şer'i delil de var. Mesela icma gibi. Ama tabi bunlar Kur'an ve sünnet aslından çıkan şeyler. İcma, kıyas. İcma ve kıyas noktasında ümmetin cumhurunun tamamına yakının bir kabulü söz konusu. Ama masallı hel mursele istihsan denen alimlerin usul fıkıh kitaplarında belirttiği hakkında şer'i binasın olmadığı sadece insanların örfünden yola çıkılarak güzel görülen şeyler. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse normalde İslam'da satışı yapılmayan, olmayan bir malın satışı olmaz İslam'da. Ama marangozun işte para alıp onun karşında gidip tahta alıp onu işlemesi bundan müstesna kılınmış. Sahabe bunu müstesna kılmışlar. Yani bunu o baptan bir satış olarak değerlendirmemişler. Yasaklanmış satış olarak. Buna işte bazı alimler e, istihsan diyorlar. Farklı farklı isimler koyuyorlar ama netice itibariyle üzerine icma edilmiş iki tane esas var. Bir Kur'an biri de sünnet. Zaten icma da buradan çıkıyor. Kıyas da buradan çıkıyor. O neden nedir? Esma-ül ufak bir giriş yapmıştık. Bugün inşallah o esma Hüsna'ya dair delilleri Kur'an'dan ardından diğer soruda da sünnetten delillendirerek devam edecek. Buyurun. Cevap. Yüce Allah'ın şu buyrukları örnek olarak verilebilir. Şüphe yok ki Allah zatıyla ve sıfatlarıyla çok yüce ve yüksektir. Ali Hı. çok büyüktür, kebir. Yani şimdi burada ilk zikrettiği sıfat Ali sonra kebir sıfatıydı. Ee, orada tabi parantez içerisinde uzun uzun manalar veriyor. Ali Allah subhanahu teala'nın yüceliğini, üstünlüğünü ifade eder. Ama tabii bu yücelik malda yücelik, güçte yücelik değil. Yükseklik açısından e, bir yüceliği ifade eder. Allah subhanahu teala'nın geçen hafta bahsettiğim gibi yerleri ve gökleri yaratmıştır. Kürsü o yerleri ve gökleri içerisine almıştır. O kürsü de arş kapsamıştır. O da koca bir çöldeki e, halkaya benzer. Onların birbirine olan oranları. Bu her şeyin üzerinde Allah subhanehu teala vardır. Yani alça, alça, alçaklık uluhiyetin zıttıdır. Haşa. Rablığın zıttıdır. Alçak olmak, altta olmak bunlar hep eksikliktir, noksanlıktır. O yüzden Ebu Hanife'nin dediği gibi üstünlük yüksek olmak, üstün olmak e, rabbin <gülüyor> gereğidir diyor. Ebu Hanife rahime neden bunu söylüyor? Çünkü bu ilahlığın gereğidir. O neden nedir? Allah'ın Ali ismi vardır. Yüce manasındadır. Tabi bidatçılar ne yapıyorlar? Bu isim ve sıfatlar farklı manalarla tevil ediyorlar. Devam. Muhakkak Allah her şeyin inceliklerini bilir. Latif her şeyden haberdardır. Habir. Evet. Latif ve Habir. Arapçada normalde e, bir şeyden bir fiilden eğer fail türetecekseniz birinci harften sonra sadece elif koyarsınız. Mesela Semia Arapça işitti demek. Siz işiten demek istediğiniz zaman sin harfinden sonra bir tane şey koyarsınız, elif koyarsınız. Sami'on olur. Ama siz mübalağa yapmak isterseniz işitmede, işiten var. Bir de daha güçlü kuvvetli işiteni ifade etmek istediğiniz zaman... Birinci harften sonra elif koymazsınız. İkinci harften sonra Y harfi koyarsınız. Semi'un olur o zaman. Onun manası da mübalalı bir şekilde. Yani her şey işiten manasına gelir. Çok şey işiten manasına gelir. O yüzden burada Allah'ın Kabir isminde bahsedilmiş. Habir, Arapça haber kökünden türeyen bir kelime. Burada da mübalağa var. Allah her şeyden haberdardır. Latif, aynı şekilde... Latif de ince olması. Yani e, normalde Habir ismiyle Latif ismi birbirine yakın isimler. Çünkü Latif incelikleri bilmek demek. Zaten Habir'in içerisinde o da var. Siz çünkü mübalağalı mutlak bir haberdar olma sıfatı Allah subhanahu wa ve verince zaten biz e, 54. sorudan sonra 55 ve 56. soruda bu mesele gelecek inşallah. Bazı temel sıfatlar var. O sıfatların içerisinden delaletin tazammun ettiği bazı sıfatlar türüyor. Bunlar ortaya çıkıyor. O yüzden e, Latif ismiyle Habir ismi Allah spanaten aslında birbirine yakın isim nedir? Birbirlerindendir bu isimler. Evet. muhakkak ki o en iyi bilendir. Alim her şeyi güç yetirendir. Kadir. Evet. Şüphe yok ki Allah hakkıyla işitendir. Semî hakkıyla görendir. Basir. Evet. Şüp şüphe yok ki Allah mutlak galiptir. Aziz hikmet sahibidir. Hakim. Evet burada parantez içerisinde manalar veriyor. Aziz ve hakim. Azizin manası da yüce olmak demek. Ama bu tabi yükseklik manasında değil. Üstünlük manasında değil. Aziz, siz e, mal ve mülkünüzle başkalarına karşı aziz olabilirsiniz. <gülüyor> Var olan kendi kuvvetinizle başkalarına karşı aziz olabilirsiniz. Üzerinizdeki nimetler açısından başkalarına karşı izzetli aziz olabilirsiniz. Ya yani aziz daha umum bir manadır yani. Aziz yücelik bakımından irdelendiğinde e, Ali'den ve diğer benzer yücelik sıfatlarından çok daha geneldir. Hepsini içerisine alan genel bir kelimedir aziz. Hakim de e, Allah Teala'nın hüküm e, şeyiyle alakalı, hüküm koymasıyla her yaptığı işi hikmetle yapmasıyla alakalı olan bir sıfatıdır. O yüzden kafirler de bir hikmete binan yaratılmıştır. Bu kadar şerrin kaynağı olan iblis aleyhillâne ve onun etbağı da Allah dilese yaratmazdı bunları. Ama Allah hakimdir, her işini hikmetle yapandır, boş iş yapmaz yani. Yani hikmetin tam zıttı malayanidir yani, boş şeylerdir. Ama hikmet dediğiniz şey lüzumsuz bir şey yapmamaktır aslında. Her şeyi lüzumlu yapmaktır. Bu da haşa Allah boş şeylerle iştigal etmez. Bu Allah'ın noksanlık izafesidir, küfürdür haşa. O yüzden Allah'ın hakim sıfatı vardır. Şüphesiz Allah mağfiret edendir, gafur, çok merhamet edendir, rahim. Dikkat edin ayetlere hep birbirine yakın isimler zikrediliyor. Mesela Latifun Habir. Yani hep ikisi de şeyle alakalı. Allah Teala'nın haberdar olmasıyla. Mesela Semiyon Basir. Allah işitendir görendir. Birbirine yakın sıfatlar Allah'ın ilim sıfatına bunlar taalluk ediyorlar. Çünkü Allah nasıl bilir? Hem görerek hem işiterek bilir. Yani o sıfatın içerisinde bir birer parça bunlar. Burada da dikkat ettiyseniz neyi zikrediyor yan yana? Gafurdur, Rahim'dir. Dikkat edin Rahman ve Rahim lafzı Kur'an ve sünnetteki birçok nasla beraber zikredilmiştir. O yüzden Allah'a dua ederken Subhanehu ve Teala <gülüyor> rahmet dileyecekken Allah'ım sen rahman ve rahim gafursun, tevvvapsın bunlar hep ra'ufsun. Birbirine yakın mana itibarıyla Allah'ın rahmetine rahmetiyle alakalı olan sıfatlardır. O yüzden duada önceki haftayı hatırlayın. وَلِلَّهِ الْاَسْمَالِ حُسْنَ فَدْعُوهُ Biha. En güzel isimler Allah subhanahu teala'ındır. Onlarla Allah subhanahu teala'ya dua edin. Ayetinin gereği bunları beraber zikrederek Allah subhanahu teala'dan istememiz lazım. Devam. Çünkü onlara karşı çok şefkatli, rauf, çok merhamet edendir, rahim. Evet, dikkat edin. Burada da rahimle rauf'u birleştirdi Rabbimiz. Allah ganidir. Her şeyden yana zengindir. Halimdir. Günahkarları cezalandırmakta acele etmeyendir. Evet, şimdi gani. Gani Arapça zengine deniyor. Fağu ganiyun. Bu adam zengindir denir. Zengine Arapça zengin denmesi belki geçen haftalarda bahsettiğim hiçbir şeye muhtaç olmamasından kaynaklanır. Çünkü adamın malı var, parası var. İhtiyacı olan bir şey varsa parayla hemen ne yapabiliyor? Tedarik edebiliyor. O yüzden zengine gani denmiş. Allah subhanahu aleyhi Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam'ın şu sözünden bahsediyor. اِنْ تَقْفُرُ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪ل Eğer siz ve Allah'ın arzında olan her kim varsa Allah'a inkar etseniz, Allah'a yalanlasanız haşa, ona nankörlük etseniz Allah alemlerden ghanidir, hamittir. Bakın burada da gani kelimesini kullanıyoruz. Neden diye bir soru sorarsak Allah'ın ile şöyle cevaplarız. Yani Allah bizim kulluğumuza muhtaç değildir. O yüzden bunu Rabbimiz zikrediyor. Hemen kendisine nankörlük, kendisine şükür ile hemen bu sıfatı birleştiriyor. Çünkü Allah buna muhtaç değil. E şimdi Allah ganidir. Bize muhtaç değildir. Siz lazım olmayan şeyi ne yaparsınız? Fıtrat gereği atarsınız. Allah subhanahu wa ta'ala gani olmasıyla beraber de nankörlük etti diye küfretti diye kullarına ne yapmaz? Hemen acele bir şekilde cezalandırmaz. Halim'in de özelliği budur. Allah cezalandırmada acele etmeyendir subhanahu wa ta'ala. Çünkü cezada acelecilik bir noksanlıktır. İki hafta önce bir hadis okumuştum. Etter Niman Allahi va le şeytan. Ağır başlılık, oturaklılık Allah'tan, acele ise kimdendir? Şeytandandır. O yüzden Allah hakkında böyle bir sıfatın haşa ispat edilmesi, yani ceza vermekte acele eden gibi bir sıfatın ispat edilmesi küfür olur. Haşa Allah acele etmez, bu manada halimdir. O yüzden dikkat edin, gani ve halim ismini birleştiriyor Allah سبحانه ve teala. Niye? Hakim dedi mi? Hiçbir işini hikmetsiz yapmazdı. Konuşmak doğunun bir sıfatıdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani Rabbimizin konuşmasıdır Sübhanavetala ve onun konuşmasındaki hiçbir kelime, hiçbir harf hikmetsiz değildir. Kur'an Arapçada bir e, kural vardır. Va e, vav'ın çeşitleri vardır. O vav'un çeşitleri, vav harfi var ya. O vav'ın çeşitlerinden bir tanesi de e, vavu ittir. Fazla vav diye bir vav vardır. Hiçbir görevi yoktur. Öyle fazladan yazılmıştır yazıda. Bu Arapça lügatında var. Yani konuşurken bir adam fazladan bir va, e, vav sesi oraya ekleyebilir. Kur'an'da böyle bir vav var. Alimler oturup bu ayetin tefsirinde konuşuyorlar. İşte Kur'an'da zait bir vav olur mu olmaz mı? Alimler demiş ki vavuz zait Kur'an'da var diyen kafir olur. Bunu söylemişler. Niye bunu söylemişler? Çünkü haşa Allah hikmetsiz bir şey yapmaz ki. Lüzumsuz bir şey yapmaz. O babonun bir görevi vardır. Onun hikmeti sana ulaşmamıştır. Gene Allah onu bir hikmete bina konuşmuştur. O yüzden Rabbimiz yaptığı her işi hikmetle yapan hakimdir. Devam. Şüphe yok ki o hamidir. Her türlü övgüye layık olandır. Mecittir. Lütuf ve ihsanı çok ve bol olandır. Aslında Arapça hamede ve mecede birbirine çok yakın. Türkçe'de tek kelimeyle ifade ediyoruz. O da e övgü. Yani Arap hani Arapçadan bu iki kelimeyi Türkçeye tercüme etseniz birebir Hamede ve Mecide kelimesini ikisi de övgü demektir. Hamid çokça övülen demek, Mecid de çokça övülen demek. Bunlar hep birbirine yakın sıfatlar. O yüzden önceki haftayı bir hatırlayın. Önceki hafta ben Hadisi Tirimizi'deki hadisi okumuştum. 99 ismi özet genel bazı isimleri sadece tercüme etmiştim. 99 tanenin tamamını tercüme etmemiştim. İşte bu sebepten. Yani bu hafta biraz daha iyi anlaşılıyor. Çünkü tek tek isimleri irdeliyoruz. Birçok isim dediğim gibi ana bir tane sıfat var. Ondan türüyor ki bir sonraki konumuz bununla alakalı olacak inşallah. Devam. Şüphesiz ki Rabbim her şeyin üstünde gözetleyicidir. Hafiz. Rakip ve hafiz. Ya yani, rakip de kollayan demek. Hafiz da de kollayan demek. İnni e, İnni aleyhim hafiz yanlış hatırlamıyorsam Yusuf aleyhisselam e, şey için bu M M M Mısır Melikinin hazineleri için diyor ki ben onları kollarım diyor. Hafiz buradan geliyor. Hafıza hafız denmesinin sebebi Kur'an'ı burada kolluyor, saklıyor. O yüzden denmiş. O yüzden rakib ve hafiz de mana itibariyle e, aynı şeyleri ifade eder. Ama rakib daha çok Arapların şeyinde ee, yanında, gözünün önündesin yani. Hani adama dersin ki adam gözün e, önündeyse ben seni işte hafif olarak koruyorum denmezsin. hafız olarak ben seni rakip yani göz, gözümle gözlemliyorum. Gözümün önündesin. Hafif ondan daha umum bir manadır. Rakip onun içerisinden bir cüzdür sadece parçadır. Evet. Şüphesiz ki Rabbim çok yakındır karip duaları kabul edendir <gülüyor> mucib Burada da dediğimiz gibi gene hikmet var. Allah SWT yakın ve duaya icabet ediyor. Bak bu iki ismi birleştirmiş burada. Yani dua edin diyor, duanıza icabet edeyim ben size çok yakınım. Rabbimiz dediğim gibi bizden bize aslında hep usul öğretiyor. Yani duada usul öğretiyor. Rabbim sen garipsin, bize yakınsın ve mucipsin icabet edensin. Bizim duamıza icabet ettiği insan Allah'tan talep etmesi, dilemesi lazım. Şüphesiz Allah üzerimizde tam bir gözetleyicidir. Rakib. Hı hı. Vekil olarak Allah yeter. Hesap sorucu hasib olarak Allah yeter. Burada hasib de gene mübalağa var. Ee, Allah subhanehu ve teala insan da hesap görür. Bir iş yeri sahibidir. Girdisi vardır, çıktısı vardır. Onun hesabını yapar. Ona muhasebe deniyor. Yani Arapça'da aslında hasib hesap eden muhasebe aynı manaya geliyor. O da başka bir ismi faildir Arapça'da. Türkçe'ye geçmiş bu kelime Arapça'dan. Ama Allah subhanahu anh, burada hasip ismindeki mübaleganın bir nedeni var. O da şu, cinler ve insanlar bugüne kadar milyonlar, milyarlar, trilyonlarca değil mi? Yani akıl bunu idrak edemez. Allah bilir sayısını yarattığı mahlukatın. Ve kıyamet günü hesaba çekeceği mahlukatın sayısını adedini Rabbimiz biliyor. Şöyle bir düşündüğümüz zaman ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahibi hadiste Ayşe annemiz diyor ki e, kimin peygamberimizin sözünü naklediyor. Kimin kıyamet günü hesabı incik cincik böyle en ince detayına kadar irdelenirse helak olmuştur diyor. Ve birçok kişinin Allah Kur'an'da şeyinden bahsediyor. Hesabını verme noktasındaki durumundan hallerinden. Bakıyorsunuz ki adama soruluyor. Adam ne diyor? مَا لِي kitab الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Bu ne biçim bir kitaptır diyor. Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış her şey var bu kitapta diyor amel defterinde. Hani öyle günahlarımız vardır. Küçüktür biz unutmuşuzdur onları. Allah bu manada hasiptir. O kadar insanın çokluğuna veya cinnin çokluğuna rağmen en ufak ince şeyleri bile unutmaz. O yüzden Allah hasib ismi vardır. Kıyamet günü tek tek de her birini Allah hesaba çekecektir. O yüzden şeytan buradan insana vesvese verdiği için Allah ayetlerde şöyle diyor. Vallahu seriul hesap. Allah hesabı çabuktur. Bizim hesabımız için zamana ihtiyacımız vardır. Hani evet. bir şeyleri toplayıp çıkarıp beynimizden onu aklımızdan birbirine bağlamamız şartı vardır. Allah bundan münezzehtir. Vallahu seriul hesap. Allah hesabı çabuk görenleri ayetiyle de Rabbimiz nasıl bir hesap görücü olduğunu bize ne yapmıştır? Haber vermiştir. Devam. Rabbi'nin her şeyi görüp gözetici olması şehit sana yetmez mi <gülüyor> muhakkak o her şeyi kuşatandır Muhit He. o evvel ahirdir zahirdir ve batındır Orada, o... bir önceki e, okuduğu şeyde ifadede Vallahu muhitun Allah kapsayıcıdır biz bunu şeyde görüyoruz. Bakara suresinde Allah münafıklardan bahsediyor subhanahu bil ta'ala. Allah kafirleri kapsayıcıdır. Kuşatıcıdır. Yani Allah subhanahu onların ta'ala onları ne yapmıştır? Ee, aslında onlar farkında değildirler. Allah'ı kandırmaya çalışırlar ama Allah subhanahu wa ta'ala sapıklıkta bırakmakla, o sapıklık dairesinden çıkamamakla onları her taraftan kaplamıştır. O yüzden Araplar e, okyanusa muhit diyorlar. Çünkü karanın her tarafını kapsamış okyanus. En büyük olduğu için her tarafını kaplamış. En büyük su kütlesi o koca koca kara parçalarını e, her taraftan sarmış ve kuşatmıştır. O yüzden okyanusu Arap'lar muhit demiştir. Allah'ın muhid sıfatı da böyledir. Allah <gülüyor> ne yapmıştır? Bütün kafirleri, bütün yarattığı mahlukatı her tarafından kuşatmıştır. Devamında okuduğu ifadede yer alan ahir ve evvel. Evvel başlangıcı yok, de sonu yok. Ama tabi bu şumana şöyle bir soruyu doğurabilir. Allah evet tamam ahirdir, sonu yoktur. Peki Teala'nın Kur'an'da ve sünnette vaad ettiği cehennemdekilerin ve cinnetlerin ebedi kalması da haşa Allah'ın sıfatına ortaklıkları mıdır? Cevaben Allah'ın ile deriz ki bu kesinlikle şirktir böyle bir ifade. Haşa tabi ki Allah'ın ahir ile insanların Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşaması birbirinden ayrı şeylerdir. Bu neden nedir ki İslam tarihinde akıllarını ön plana koyan ile cehennemin e, ve cennetin ebedi olduğunu inkar etmişler. Halidine fîhe abede lafzından işte orada ebedi olarak kalacaklar lafzından yani sayamayacakları kadar sayamayacakları kadar uzun bir müddet cennet ve cehennemde kalacaklarını sonra yok olacaklarını söylemişler. Bu ehl-i sünnette ait bir görüş değildir. Bunlar bu bidata bulaşanlar tekfir edilirler. Günümüzde bunun mimarları meşhur adamlar var. Hadis inkarcısı birçok çevre, muteziyle kafa. Her biri ne yapıyorlar? İnsanların cennet ve cehennemde ebedi kalacaklarını inkar ediyorlar ki kesinlikle ehli hadis böyle bir görüşü kabul etmemiştir. O her şeyi en iyi bilendir alim. O Allah'tır ki ondan başka hak ilah yoktur. Görüneni de görünmeyeni de bilir. O Rahmandır Rahimdir, o Allah'tır ki ondan başka hak ilah yoktur. Meliktir, kudüstür, noksanlık gerektiren her şeyden münezzehtir. Selamdır, zat ve sıfatlarında, fiillerinde her türlü kusur ve eksikliklerden uzaktır. Mü'mindir, peygamberlerin mucizelerle doğrulayıp tasdik eden, güven ve emniyet verendir. Müheymindir, kullarının yaptıklarını ve her şeyi görüp gözetleyendir. Azizdir, her şey hükmünde mahkum olan kendisine karşı konulamayandır. Cebbardır, halleri ıslah edip düzelten yahut da hükmüne mecbur edendir. Mütekebbirdir, büyüklük ve azamette eşsiz olandır. Büyüklenmek hakkında tek başına sahip olandır. Allah Koştukları ortaklardan münezzehtir. O Allah'tır ki Halıktır, her şeyi yaratandır, baridir, yoktan var edendir, musavvirdir, yarattıklarından dilediği gibi suret ve şekil verendir. En güzel isimler O'na aittir. Burada halik, Bari ve Musavvir. Aslında bunların üçü de yaratma sıfatıyla alakalı Allah subhanehu teala'nın isimleridir. Halik mutlak manadadır. Yani daha en umum olan, en genel şeklidir. Bari ise yoktan var etmek gibi bir manası vardır. Yani yaratıcılık sonradan var etmek, yoktan var etmek. Yani zaten hani bu her türlü en güzel şekli vererek yaratmak. Hepsini içerisine alan genel bir mana. Onun içerisinde bari var, yoktan var eden demek. Musavvir var, en güzel şekliyle yaratan demek. Bedi' var. Gene yaratan demek misali olmadan yaratan demek. Neden misali olmadan yaratan? Bakın insanların icatlarını özellikle uçmak için ne yapmışlar? Uçak icat etmişler. Uçağın kanatları var. Niye? Allah onlara kuş gibi bir mahlukat yaratmış, mahluk yaratmış. Ona bakaraktan ona yol, ondan yola çıkaraktan onun şekliyle bir şey icat edebiliyorlar. Yani kainatta insan onun aslında yaptığı icatların birçoğu birçoğu Allah'ın Subhana ve Teala'nın yarattığı şeylerden yola çıkılarak yapılan icatlar. Ama Allah Subhana ve Teala bundan münezzehtir. Hiçbir örneğe, misale ihtiyacı yoktur. O yüzden saydın Musavvir, Bari ki birçok eski alimin kitabında Allah Subhana ve Teala'yı zikrederken Bari derler alimler. Yani yaratan manasında dediğim gibi az önce Bari, Musavvir, Bedi ve Halik bu dört sıfat da yaratmayla alakalıdır. Ama dediğim gibi ince, ufak Arapçan farklılıklar mevcuttur bu isimlerde. Evet. Sünnette Esmaül Hüsna'nın zikredildiği hadis, hadislere örnek verebilir misiniz? Kur'an'dan önce örnekler verdik. Tabi Kur'an'daki örnekler bunlarla kısıtlı değil. Daha birçoğu var. Yani belki zikredemediğimiz. Aynı şekilde şimdi ikinci teşri kaynağı olan sünnete gidiyoruz. Sünnet teşri kaynağıdır yeri gelmişken. O, oradan e, tabi o teşriği de e, Allah peygambere bildirmiştir Subhanahu ve Teala. O peygamberin diliyle sadece bize ulaştırmıştır. Bir de kendi kelamı olarak bize ulaştırdığı vardır. O Kur'an'da şimdi sünnetten delillerine bakacağız inşallah. Örnek olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruklarını zikredebiliriz. <gülüyor> Azim ve Halim pek büyük günahkarları cezalandırmakta acele etmeyen Allah'tan başka Hak ilah yoktur. Dedik ya Azim ve Halim, Halim'in az önce izahını yapmıştık. Hatırlayın cezalandırmakta aceleci olmayandı. Azim de yücelik sıfatıydı. Demiştik ki Ali de üstünlüğüdür ve benzeri sıfatlar da üstünlüğünü ifade eder. Buradaki azim her türlü e, yüceliği ve üstünlüğü kapsayan bir ismidir. Yani Allah e, kudretiyle, gücüyle, elinde var olan gücüyle Rabbimiz çünkü o mülkün tek sahibi, öyle değil mi? Her şeye Kadir. Feyda arada şey yani Eyakul fe feyakun. Bir şeye ol diyor hemen olu veriyor. Bu manada adiimdir, yücedir. Yani onun yüceliğine hiç kimse ulaşamaz. Hiçbir güç sahibi aşağı onun yüceliğine ulaşamaz. Çünkü o güç sahiplerinin gücü de kime bağlı? Allah سبحانه tarafından dilemesine bağlıdır. Devam. O pek büyük Arşın Rabbi olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ulu Arşın Rabbi diye burada geliyor. Aynı ifade birçok hadiste görebiliriz. Mesela müminin mümin üzerindeki sekiz hakkından bir tanesi hastalandığında kardeşini ziyaret etmesidir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih yollarla gelen hadislerde rivayet edildiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize şu duayı öğretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi hastaya gitse elini hastanın başına koymuş yedi defa As'alallah el azim Rabbul arşel azim Eyeşvek'te dua etmiştir. Azim olan Allah'tan istiyorum. Allah'ın az önce zikredildiği, bu sıfatını zikretmiş duada. Rabbul Arşil Azim, Ulu Arş'ın Rabbinden istiyorum. Ey Yeşfiyek, sana şifa vermesini diliyorum. Bunu yedi defa, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam tekrar edermiş. Evet. Ve de, ardından demiş ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam, bu duayı yaptıktan sonra, o kişinin şifa bulmasıyla arasında, en son ölmesi vardır. Yani ölene kadar o adam kesinlikle şifa bulur. Bu 5 dakika sonra olur, 5 saat sonra olur, 5 hafta sonra olur, 5 yıl sonra olur. Ölmeden 5 dakika önce olur. Ama onu alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta bilir. Tabi bir istisna ile beraber geçen hafta hatırlayın. Kul benim duam kabul olmadı demedikçe. Çünkü bu duadır. Adam bu duayı yaptıktan sonra kalksa dese Allah'tan istedik ama imtihan vermedi. O alamaz zaten. Ama bu dua yapıp kesinlikle Allah subhanahu wa karşılığını vereceğini bekleyen Peygamberin bu müjdesini aleyhissalatü vesselamun. Kulak versin ve Allah Resulü ve Vesselam dediği gibi de o adam ile şifanın arasında en son ölüm vardır. Ölüme kadar kesinlikle ona bu şifa ulaşır. Ama biz nereden geldik buraya? Rabbul Arşil Adim ifadesinden geldik. Ulu Arş'ın Rabbinin adıyla. Neden Ulu Arş'ın Rabbinin adı? Çünkü arş Allah subhanahu wa mahlukatının en büyüğüdür. Allah subhanahu wa yarattığı mahlukatın, yaratılmışların en büyüğü arştır. Az önce dersin başında zikrettiğim hadiste olduğu gibi. Koca bir çöldeki halka gibi. Burada önce Allah subhanehu teala'nın azim ismini zikrettikten sonra neden bunu zikrediyor? Çünkü arşın büyüklüğünü bildiğimiz için bizler o kadar büyük bir arş var. Düşünün ona sahip olanın büyüklüğünü. Şimdi adam burada bir devletin sahibi oluyor. Bir toprak ağası köyün ağası. O toplum içerisinde ne kadar yüce bir adam. Öyle değil mi? Yani böyle hani biraz tasavvur etmeye gayret edersek Düşünün bir ülkeye Hadi adam bütün dünyaya hakim olmuş Ne kadar yüce olur değil mi adam yani Düşünün ki o koca bir dünya O arşın yanında Belki bir sivrisinek kanadı Allah biliyor O yüzden azimin ardına Hemen ulu arşın Rabbi diyor Çünkü o azametin ve yüceliğin Doruk noktası yani O Öyle bir mülkün sahibi Allah Devam göklerin Rabbi, yerin Rabbi, kerim olan, arşın Rabbi olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ey hay! Kendisi mutlak hayat sahibi ve her canlıya hayat veren. Ey kayyum! Bütün varlıkların işlerini çekip çeviren. Burada bir dakika duralım inşallah. Önce zikrettiği şey haydi değil mi? Arapça hayvanat denmesini, yani bizde hayvan deyince hakaret biraz da. Araplarda hayvanat denir. Yani canlılar demektir. Hay kelimesinden türemiştir. Ee, hayvanat kelimesi oradan gelmiştir. Bu canlıları ifade eder. Yani yaşam olan her şeydir hayvanat dediğimiz şeyler. Yani bitkiler bu baptan değerlendirilmez. Ama hayvanlar bizim if Türklerin ifadesiyle insanlar gibi, cinler gibi onlarda da hayat olduğu için e, bu baptan değerlendirilirler. Şimdi Türklerin ağzında küfür olan bir söz var. Hani yeri gelmişken Mesela ne der Türkler? Hay'dan gelen huya gider derler. Haşa. Hay Allah Subhanahu wa ta'ala da Hu ne, ne? Onu bir izah etmeleri lazım. Ya deseler ki biz bunu kastetmeden söylüyoruz. Bazıları şöyle bir tevil getiriyorlar. Ben anlattığımda dediler abi bazı işte şeyler var. Sofiler var. Hani hu o demek ya. Yani hay'dan gelen gene ona döner. İnne ve inne ileyhi Biz ondan geldik ona dönücüleriz. Denim, bu manada bir sarf etmek tabii ki insan iş şey yapmaz. Ama orada belirtsin yani. Haydan gelen hu'ya gider. Tabii bu da bidat bir ifadedir. En kötü en iyi ihtimal. Çünkü Allah'ın subhanahu ve teala'nın sofilerin ihdas ettiği gibi hu diye bir adı yoktur. Ama şu manada işte sen bir trilyon ikramiyeden para çıkmıştı. Ne yaptın? Ya bitti hepsi. Ne olacak? Haydan gelen hu'ya gider dese bu adam kafir olur. Tekfir edelim. Çünkü burada parayı hani çarçur etme noktasında bir deyim kullanacak diye Allah subhanahu teala'nın ismini gereksiz bir yerde, gereksiz bir şekilde sarf ediyor. Allah muhafaza, billah. bu kelimeyi sarf eden insanlar da şey yapılırlar, tekfir edilirler, imanlarından olurlar. var Allah bu manada subhanahu teala haydir, bizim zaten biz de hayız yani canlıyız. Tabi Allah'ın Allah'a yakışır şekilde kulların kullara has olduğu şekildedir. Bizler de yaşıyoruz ama bizim yaşamamız neye bağlıdır? Rabbimizin bizi can hayat vermesiyle alakalı bir şeydir. Allah Adem'e ruhundan üflemiştir. Bununla alakalı şeyler vardır, hadisler vardır. Tabi bunlar hep müteşabih meselelerdir. Keyfiyeti nasıllı bunlar bizi ilgilendirmeyen şeylerdir. Biz bunlar Kur'an ve sünnette sabit olduğu için bunları şey yapmak zorundayız. İman etmek zorundayız. Ama Allah subhanahu teala haşa dediğimiz gibi mahluk değildir. O her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Onun misali ve dengi misli yoktur. Tamam. Ey Celal ve İkram, sonsuz lütufların sahibi, ey gökleri ve yeri misalsiz ve örneksiz yoktan var eden Bedi. Bediüzzaman diyorlar ya, zamanın yaratıcısı demek. O, o söz de küfürdür, o da caiz olmaz. E, Said Nursi öveceğiz diye ona Bedi ismini takmışlar. Bedi yaratan demek burada da tercüme ettikleri gibi. O yüzden öyle bir lafızla Müslümanların o adama hitap etmesi kesinlikle caiz değildir. Tekrar e, hatırlatalım. Böyle diyen insanları da nehyetmek zorundayız. Çünkü o Allah subhanehu ve teala has olan isimlerden bir tanesidir. İsmiyle beraber yerde de gökte de hiçbir şeyin zarar vermediği Allah'ın adıyla o her şeyi işitendir Semih, o her şeyi bilendir Ali. Bismillâhillezî lâ yadurru mâ asmî ve Yerde ve gökte adıyla hiçbir şeyin zarar veremediği Allah'ın adıyla diyor değil mi? Hiçbir şey onun adıyla zarar veremez. Bu bir noktaya temas ediyor aslında. Besmele'ye benziyor bir manada bu peygamberden rivayet edilen aleyhissalâtu Vesselam hadis. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam'dan gelen 3-4 tane farklı lafızlarla hadisler var besmele ile alakalı. Her ne kadar hasen senetli de olsa, sahih senetli olmasa da bu hadisler mana itibariyle doğrudur, kabul edilirler. Besmelesiz işte bereket yoktur. Besmelesiz iş tamamlanmaz, bereketsizdir, yarımdır. Buna benzer manalarda hadisler vardır. Her şeyde besmele lazım. Yani bir insan harama besmeleyle başlasa ümmetin icmasıyla kafir olur, tekfir edilir. Ee, ama insanın hanımıyla cima ederken, beraber olurken bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir duası vardır. Onu yapması farzdır. Öyle bir işte bile besmele şarttır yani. Varın gerisini siz düşünün. Daha önemli, daha ehemmiyetli. Özellikle dinimize taalluk eden meselelerde besmelenin ehemmiyeti. O yüzden besmelesiz abdest olmaz mesela. Çoğu mesela besmeleyi abdestin şartlarından saymıştır. İnsan bismillah demese abdest almadan önce o abdest batıldır. E, ulemanın ekserisine göre çoğunluğuna göre. O yüzden Besmele'nin dinde yeri çok büyüktür. Çok ehemmiyetlidir. E, e, düşünün ki böyle az önce zikrettiğim gibi insanın eşiyle beraber olması gibi bir durumda bile Bismillah Allah'ım ve bile şeytan ve Cennibin şeytanı marazaktana diye dua etmesin din diyorsa Allah'ın adıyla Allah'ın bizi ve bizi rızıklandıracağın şey şeytanın şerrinden koru, şeytanın işte tasallutundan koru diye insan dua ediyor ise daha önemli meselelerde din davetine başlarken bir hayrı başlatırken, emri bil maruf nehyanil munker yaparken, bir mescidi açarken, o mescidin işlerini yaparken, idare ederken fark etmez yani. Hani vakada bunun örnekleri çoğaltılabilir. Her birinde besmele eksik olursa o işte bereket eksik olur. O iş yarım kalır, o iş tamamlanmaz. Bir yerden sonra ilerlemez. O yüzden aman aman sakın ha, sakın önce asil nefsime nasihatim sonra sizleredir. Sakın ha, sakın işlerinizde besmeleyi terk etmeyin. Ebnül Kayymi olan dediği gibi insan diyor cima anında bu duayı terk etse şeytan da onunla beraber cima eder eşiyle diyor. Ve doğan çocuğa şeytan tasallut eder. Diyor nasıl? Çocuk şeytan fıtratlı olur diyor. Hani şeytanlar şeytan olması hasebiyle günaha çok meyyaldirler, çok düşkündürler. Fıska çok düşkündürler, isyana çok düşkündürler. Bir bakarsınız ki çocuk isyankar, fasık, şeytanlığı böyle... Allah korusun, Allah muhafaza eylesin bir hale bürünmüş. O yüzden besmele çok ama çok önemli bir iştir. O yüzden hadiste, yerde ve gökte hiçbir şey onun adıyla zarar veremez diyor. Ama bize zarar veriyor, soru sorulursa. Çünkü biz hakkıyla Bismillah demiyoruz. Yani Bismillah demek dillen yapılan sadece bir fiil değildir. Aslında kalpte başlayıp dilde biten bir fiildir. Önce kalpte başlar bu, sonra dilde biter. Bu tevekküldür, kalbi Allah'a bağlamaktır. Çünkü insanda görmediği mahluklardan korku gibi bir fıtrat vardır. Mesela insanın cin şeytan korkusu gibi. Onun haricinde insan aslandan ve yılandan da korkar. Ama bu duayı yapsa biiznillah İmam Kurtubi'nin dediği gibi tefsirinden tefsirinde naklediyor. Bi min şerri halak. Yarattığı bütün şerlerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Hadisini şerh ederken tefsirinde diyor ki bu hadisin faydası hem şer'i ilmen sabittir, hem de tecrübeyle sabittir. Bir gün diyor, beni diyor akrep sokmuştu. Akrep yılan ona benzer bir şey. Sonra tefekkür ettim, düşündüm ki diyor, o gece yatmadan önce bu duayı yapmayı unutmuştum diyor. Şeytan bana unutturmuştu. O yüzden başıma böyle bir musibet gelmişti diyor. Yani o neden nedir ki Allah'ın adını her işte başlarken dillen değil sadece, kalple ansak o işimizde hem bereket olur, hem o işimiz düzgün gider. Eğer işlerimiz düzgün gitmiyorsa bir başa sarıp Bismillah deyip yeniden başlamak lazım. Yani işlerimiz bozuksa her işimiz olabilir. Bu dünyevi ve uhrevi hiçbir şey fark etmez. Önce bir başa sarıp düzgün bir besmele çekip Bismillah deyip ondan sonra tekrar işe sarılmak iki elde tutulmak lazımdır. Gizliyi, açığı bilen alim gökleri ve yeri yoktan var eden fatır her şeyin Rabbi ve her şeyin mutlak sahibi Ve egemenin meliki olan Allah'ım evet. Yedi göğün Rabbi Pek büyük arşın Rabbi Bizim de Rabbimiz Her şeyin de Rabbi olan Taneyi ve çekirdeği Çıtlatıp çatlatıp yaratan Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah'ım Senin Alnından yakaladığını Yakaladığın şerli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 Çünkü bu hadislerin her birinde Allah'ın isimlerini zikretmek, ondan başlamak, onun isimlerine, onun kelimelerine sığınmak değil mi? Hep bunlardan bahsedildi ya. Kafirler neden Allahu Akbar dendiğinde korkuyor? Aslında o korku şeytanlaşmalarından kaynaklanıyor. Çünkü şeytanlar zararlı mahluklardır. Bu insi olabilir, cinli olabilir fark etmez. İnsin de şeytana vardır. Te'avvud nefseke ya abadar. Mineşşeyyatînil insi vel cin Ey Ebu Zer nefsini cinni ve insi şeytanların şerrinden Allah'ı zikretmekle sakındır koru diyor. Ya Resulallah insanın da şeytanı mı olur diyor aleyhissalatü vesselam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki naam evet diyor. İnsan da azdığı zaman insan da şeytanı vardır. Tıpkı cinni şeytanlar olduğu gibi. O yüzden Allahu Akbar dendiğinde Allah'a anıldığında bakarsınız ki kafirler bundan ürperirler korkarlar çünkü şeytanlaşmışlardır. O yüzden Allah-u Ekber ezan sesine bile tahammül edemezler. Bakıyorsunuz son dönemde bazı bölgelerde rahatsız ediyor. İşte ezan okunmasın. Bir de Allah'tan müşrikler okuyorlar ezanları. Bir de muvahhidler okusa bugün ezanları kaçacak deli kararlar herhalde. Çünkü hani bir muvahhidin Allah-u Ekber demesiyle bir müşriğin Allah-u Ekber demesi arasında çok büyük fark vardır. Ama Allah lafzının bereketinden dolayı gene bunun da tesiri vardır. Müşrik de bunu telaffuz etse. Bunun da kıymeti vardır. O nedenle şeytanlaşmış bir toplum ezana dahi sabredemezler. Onu bile iptal etmek için valiyle şuraya buraya yazılar veriyorlar. Bazı şeyler yapıyorlar. Bunun tek ama tek sebebi onların zararlı şeytanlar olmasıdır. Çünkü Allah'ı zikretmek e, insanı zora sokmaz, sıkıntıya, meşakkate sokmaz. İnsanı rahatlatır. Bütün sıkıntılarını, zararlarını defeder. Bütün faydaları insana celbeder. Evet. Allah'ım Hamd yalnız sanadır. Sen göklerin ve yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd yalnız sanadır. Gökleri ve yeri onlarda bulunanları ayakta tutan, işlerini çekip çeviren kayyum olansın. Senden başka hak ilah bulunmadığına, bir ve tek ahad doğurmamış ve doğrulmamış Samet ve hiçbir kimse kendisine benzer ve Denk olmayan Allah olduğuna dair şahidet ile ey Allahım senden niyaz ediyorum. Ey kalpleri evirip çeviren maklubul kulub ve buna benzer daha pek çok esma Hüsna zikredildiği hadis şerifler buna örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve duası ya maklubul kulub tebit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dininde sabit kıl duası. Müslümanın çok çok yapması gereken bir dua. Burada tabii hani konuyla alakası bu hadisin zikredilmesi, Allah'ın el sıfatı ve kalpleri evirip çevirmesi sıfatı. Bunlar hep sünnette sabit olan şeylerdir. Allah Subhanahu taala'nın ayağını kıyamet günü cehenneme koyması, Allah Subhanahu taala'nın o gün işte ayağını açacağı ve serbu gibi hadisler bu gibi ayetler bundan her biri dediğimiz gibi Esma sıfat tevhidi ile alakalıdır. Bunlara iman ederiz. Keyfiyetine, nasıllığına girmeden geçeriz. Daha önceki haftalarda zikrettiğimiz gibi. Ee, gene Nebi-i gelen başka hadisler vardır. Allah'ın kalpler Rahman'ın parmakları arasından iki parmağın arasındadır. Onları dilediği gibi evirir çevirir. Ya bilmiyoruz. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. O her şeyde münezzehtir, dengi misli yoktur. Ama Peygamber sallallahu Rabbimiz hakkında böyle diyorsa biz ne yaparız bunu? Tasdik ederiz. Keyfiyetinin nasıllığına girmeden, araştırmadan ve sormadan. İnşallah burada kalalım. Diğer soruyla haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü konu bambaşka bir e, yöne inşallah kayacak. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır وَآخِرِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhadu an la ilaha illa anta estağfiratuhu ilek.